Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Allah bizlere mağfiret etsin, şuur versin, rahmetiyle yargılasın. Nesillerimizi namaz kılan, Allah'ı birleyenlerden eylesin. Evet kardeşler, iman derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz mukallitin ve şüphede olanın imanı babından devam ediyoruz. Şimdi baba bir açıklık getirecek olursak, mukallit dediğimiz ve şüphede olanın imanı meselesine bakacak olursak, Biliyorsunuz bir toplumun helak olmasındaki sebeplerden bir tanesi ataları, babaları taklit etmekte. İkincisi de alimleri körü körü taklit etmekten geçer. İlim etmeyen, dinini öğrenmeyen, dininin asıllarına sarılmayan insan ne yapacaktır? Ya fetbâ ya ondan bundan gelen Neyse taklit ederek gidecek, şekte şüphede yuvarlanıp gidecektir. Hiçbir zaman kalbinde huzuru, kalbinde o ihlası samiyeti bulamayacaktır. Çünkü yapmış olduğu ibadetin bir değişini, bir başka şeklini gördüğünde acaba hangisi doğru meselesine ne yapacak düşecektir. Aleyküm selam ambarakullah merkez. Onun için İslam'da itaat İttiba vardır. İtaatın, ittibanın olduğu yerde taklit yoktur. Teşviş, tereddüt nedir? Yoktur. İtaatta, ittibada ilim vardır, huzur vardır, yakin vardır. Mukallit olansa, ilim etmeyip, o anki toplumun yaşadığı her neyse, ki gelecek hadislerde bunu zaten tek tek belirtiyor, o toplum, misalen, işte Hanefi mezhebini benimsemiştir veyahut Caferi'yi benimsemiştir veyahut Şafi mezhebini veya Maliki mezhebini veya daha değişik bir şeyleri benimsemiştir. O da ne yapmıştır? Onu taklit ederek hayatına yön verip gider. Mukallid'in imanı budur. İşte Allah Azze ve Celle'nin kitabına onları yönlendirdiğin zaman gelin Allah'ın kitabına Resulullah'ın getirdiğine dediğimizde onlar hayır Atalarımızı neyin üzerine gördüysek biz ona inanırız derler der ayetlerde. Allah Azze ve Celle peki hata etmişlerse ya anlayamamışlarsa hala mı diyor? Bu tür yanlışlığı Allah'ın vahyine yönlendirildiğinde hatalar yüzse en azından yüzde kırkı, otuzu ne yapar? Gider. Asıl tehlike ise kardeşler kişilerin Okuyup bu sefer alimleri körü kürüne taklidiyle tehlikeler başlar. Tövbe suresinin 31. ayetini hatırlayacak olursanız defalarca sohbetlerde işledik. Onlar hahamlarını, rahiplerini Rablar edindiler. Sizler öyle ne yapmayın? Olmayın diyor. Maalesef Muhammed ümmeti yalnız başına İslam'ı yaşayamayacağını öğrenmiş. Cemasız bir İslam'ın olmadığını da öğrenmiş, yaşayamayacağını ve cemaatın lideri olmadan da olmayacağını anlamış ama maalesef lidere gerekli İslam'ı ehemmiyeti ne yapmamış, göstermemiş. Herkes, her grup kendi içinden sivrilen, kendisini çekip çeviren'i ne yapmış, e, masum görmüş, ona körü körüne ne yapmış, e, bağlanmış. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Asabına Tevbe suresinin 31. ayetini anlatırken Suriye, Şam tarafından Adi geliyor. Boynunda haç, o anda iman etmemiş birisi. Biz diyor onları Rab edinmiyoruz ki. ve Vesselam önce bakıyor Adi'ye şu boynundaki şeyi bir at, haç. Sen onların doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış diyor musun? Helal dediğini helal, haram dediğini haram kabul ediyor musun? Evet, iştirab edinme budur diyor. Yani rüku etme, secde etme manasında değil. O diyorsa doğrudur diye kabul ettiğinin iştirab edinme budur diyor. Maalesef toplumda Müslümanlar kesimini ele alalım. En büyük düştüğümüz müşkülatlardan bir tanesi bu. Herkes kendi hocasını, herkes kendini, eğiten, lider gördüğü insanı masum görerek yücelttikçe yüceltmiş ve dine en büyük zararlar hep buradandır. Hangi fırkıya giderseniz gidin. Hizbut Tahrir'i alın, bir hadis onları alıp çöp atmaya yeter. Haricileri alın, bir hadis onları alıp çöp atmaya yeter. Ama hiçbiri Allah'ın ve Resul'ün sözünün yerinde durmaz. Sofilere git, bir tane ayet veya bir hadis onları olduğu yere mıhlar. Ama İnandım diyen insanlar maalesef liderleri ne diyorsa ben bilmem ne de merkez bilir diyerek oraya atarlar maalesef. Onun için mukallit dediğimizde aynen Hucurat suresinin 14. ayetini hatırlayacak olursanız. Bedeviler ne diyor? Biz iman ettik. Allah Azze ve Celle ne diyor? Siz iman etmediniz. İslam olduk deyin. Çünkü iman kalplerinize ne yapmadı? Girmedi diyor. Ayetin inme sebebi nedir? Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bölgedeki bedeviler diyorlar ki biz Muhammed'in adamları gibi davranalım. Onların inandığı gibi görünelim. Onların namaz kıldığı gibi namaz kılalım. Şu kavmiyle arasındaki müşkülat bitsin. Hangi taraf galip gelirse biz ona uyalım. Ama şimdi burada kendimizi koruyabilmek, malımızı koruyabilmek için bu tarafa uyalım tipinde ne yapıyorlar? Bir karar alıyorlar ve aleyhissalatü vesselam'a gelip biz iman ettik diyorlar. Ama Allah azze ve celle onların içindekini ne yapıyor? Dışına vuruyor. Çünkü kalplerde tasdik etmedikten sonra Allah imanı ne yapmıyor? kabul etmiyor. İlk iman dersini hatırlayacak olursanız. Demek ki kardeşler, mukallit dine sadece atalarından, akrabalarından, yaşadığı toplumda o dine uyan insanlar nasılsa öyle ne yapıyor? Uyuyor. Mesela örnekler verelim. Bizim toplumda adam kurbanı keser, hemen alaganlı ne yapar gider? iki rekat bir namaz kılar. Böyle bir şey var mı? Yok. Veyahut ee, değişik geceler kutlarlar. Kadir gecesinin dışında işte Berat gecesiydi, yok Mevlid kandiliydi, yok şu kandiliydi böyle bir şey var mı? Yok. Veyahut namazlara ee, gece namazının sayısı belli. Yapılış şekli belli ama bunun yanına insanlar ne yapmış? İşte şu kadar namaz kılınacak, işte şöyle diyecek, böyle diyecek. Veyahut türbeler Mesela dün bir arkadaş resim atmış. Ukkaşe radıyallahu anh'ın mezarının başındayım diye. Ona Maraş tarafında ökkeş derler. Doğan çocuklara da bebesi olmayan oraya gider ada kadar. Eğer çocuklanırsa adını ökkeş koyarlar. falan. Dün ben o yazıya attım. Yani insanlar ibadet şeklini bırakıp ne yapıyorlar? Türbelerden bir şeyler beklemeye başlıyorlar. Yani muhalletin imanı o toplumda... Kişi nasıl amel ediyorsa o şekilde ne yapma? Hareket etmedir. Ama taklitten öte getirilene uyma, itaat etme, ittiba etme bu tür şeyleri ne yapar? Kaldırır kardeşlerim. İşte bu konuda e, bazıları da şüphe olan içinde insanlar vardır. Canımı korumak için tedbir olarak İslam'a inandım veya Müslümanlara tabi oldum. Eğer İslam hak dinse kazanmış olurum. Eğer öyle değilse İslam'a girmekten bir zarara uğramam diyerek de kendini Müslümanım diye gösteren insanlar da ne yapabilir? Sırf bizden kendini korumak için olabilir. İşte bunlar hep mukallettir ve şüphede olan imanları vardır. İslam bunların imanını geçerli kılmaz. Ama o an için Usame hadisini de hatırlayacak olursanız, işte ben tam öldürecektim ne dedi? La ilahe illallah dedi. Ey Allah'ın Resulü korkudan dedi diyor. Kalbini mi yardın diyor. Onun kalbini mi yardın diyor. O anda insanın söylediği söz geçerlidir ama daha sonraki hareketleri onun ne olduğunu ne yapacaktır? Ortaya koyacaktır. Ama biz o kelimeyi duyduğumuz zaman onun o anki haline ne yapacağız? O kelimeye itibar etmek zorundayız kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Maalesef şu yaşamış olduğumuz toplumda da e, din ilmik ilmik çözülmüş. Elbisenin nakşi eskiyip gittiği gibi dinden de birçok şeyler ne yapmış şekliyle, şemaliyle, hareketiyle kaybolmuş gitmiş. Bugün oruç başlangıcı yani sahur vakti, iftar vakti tamamen e, ayak takımının ağzına düşmüş konuşmalar. Dinin nakilleri anlatıldığında, gündeme getirildiğinde... Bu bile ne yapmamış? Değer bulmamış. Dört tane cinni, dört tane salak, dört tane Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmeyip Kur'an bize yeter diye çıkıp tepinen insanlar Safur şu vakit diyor, herkes ne yapıyor? O vakte itibar ediyor. İftar diyor bu vakit diyor, herkes bu vakte gidiyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam eden ayetini Ayşe annemizden gelen rivayeti hatırlayacak olursanız biz diyor sabah namazından çıktığımızda kimse kimsenin yüzünü tanıyamayacak haldeydi diyor. Bunlar orucu bıraktığında neredeyse güneş tepelerine e, doğacak şekilde sahuru ne yapıyorlar? Bırakıyorlar. İftara gelince iftarda da aynı şekilde erken davranarak orucu ne yapıyorlar? Hiç ediyorlar. Hacca aynı şekilde. Arafat'ta, Müzdelife'de yapılacak ibadetleri hakkıyla ne yapmıyorlar? Yerine getirmiyorlar. Haç nedir? Meşakkattır. Arafat nedir? Meşakkattır. Arafat nedir? Haçtır diyor Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam. Bugün öyle hale gelmiş ki haç, aynı turist temerin turisti şeye gittiği gibi Oraya gidip vakfiye durduktan sonra hemen otobüslerle otellere gitme, sabah namazının vaktinde tekrar müjdelifeye getirme, ibadetin şekilleri ne yapmış, değişmiş. Veyahut, ümre kaç kere yapılır oraya gidince? Bir kere. Tekrar otobüslere bindirip, mihat mahaline götürüp, getirip, <gülüyor> ümre yaptırma getirip, götürüp, yani birçok şeyler eklenerek sıf insanlara din diye ne yapılmış, yutturulmuş hale geliyor. Yani ilim gidince İslam'ın değerleri e, ortadan kalkınca Allah ve onun Resul'ünün getirmiş olduğuna e, ittiba edilmeyip falanın, filanın, şunun, bunun sözleri ön plana çıkınca ortada din diye, birlik diye, beraberlik diye bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. Ondan sonra Müslümanlar niye bir araya gelmiyor? E, kardeşlerim fikir ayrıysa, e, zikir farklıysa, İnsanlar bir araya gelir mi? He? Gelmez. E şimdi sen ilah edindiği bir adama bir söz söylediğinde onun suratı kaskat olur. Hayet öyle diyor. Sen diyor onların ilahına diyor iyi söz söylesen onların sana güler yüzden baktığını görürsün diyor. Ama diyor onlara bir kötü söz söylesen senden yüz çevirdiğini ve gözlerini döndüğünü görürsün diyor. Onun için Müslümanları bir araya getiren sadece nedir? Tevhiddir. Tevhidin dışında Müslümanların bir araya gelmesi mümkün değil. İşte Afganistan'da Ruslar Müslümanları bir araya getirdi. Sonra Müslümanlar Rusların bile kendilerine vermediği zararı birbirlerine sıf fikir ayrılıklarında ne yaptılar? Verdiler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet gelen rivayet Ebu Bekir'den. Ali sallallahu aleyhi ve hanımı Ümmü Seleme'den o da şöyle naklediyor. Sahabe Mekke'de işkenceye tabi olunca Ali sallallahu aleyhi ve selam onlara Habeşistan'a hicret etmelerini emretti. Ve uzun bir hadis rivayet ettikten sonra şöyle devam etti. Cafer Necâşi ile konuşup ona şöyle dedi. Biz onların Mekke halkının dinindendik. Sonunda Allah bize yüce Allah aramızdan nesebini, doğruluğunu, iffetini bildiğimiz bir peygamber gönderdi. Peygamber bizi sadece, bakın burası hep akide ile alakalı mesiller, Allah'a ibadet etmeye, ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya, kavmimizin ve başkalarının Allah'tan başka taptıkları şeyi terk etmeye davet etti. Bize iyiliği emredip kötülükten sakındırdı, namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, zekat vermemizi, akrabalarımızdan alakayı kesmemeyi ve güzel olan her şeyi emretti. Bize Yüce Allah'tan nazil olan ve hiçbir sözün ona benzemeyeceği ayetleri okudu. Biz de onu tasdik ettik, iman ettik ve getirdiklerinin Allah tarafından geldiğini ve hak olduğunu kabul ettik. Bunun üzerine kavmimiz bizden ayrılarak bize işkence etmeye başladılar. Bize eziyetleri artınca ve biz de bunu engelleyecek Söz gücü bulamayınca ve Vesselam Seni başkalarına tercih ile Bizi onlardan koruman için Senin memleketine gitmemizi Emretti Necaşi Ona nazil olan şeylerden Bana okuyacağınız bir şeyler var mı? Dedi <gülüyor> Cafer evet dedi Ve Meryem suresini sonuna kadar okudu Cafer Sonuna kadar Meryem suresini okuyunca Necaşi o kadar çok ağladı ki akan gözyaşlarından sakalı ıslandı. Necaşi'nin din adamları da okunan ayetleri dinledikleri zaman ağladılar ve hatta onların musafları da gözyaşlarından ıslandı. Necaşi dinlediğim şey İsa'ya gelmiş olanla muhakkak aynı yerden çıkıyor dedi. Evet kardeşlerim bu ifadede Gelen dinin değerlerinin akidenin ne olduğunu anlatan önemli ifadelerden bir tanesidir. Dikkat ederseniz Allah'ı Rab, dini İslam aleyhissalatü vesselam'ı peygamber kabul etti diye Mekkelilerin dinini terk ettiler diye Mekke inanan insanlara ne yaptı? İşkenceler yaptı, baskılar yaptı ta ki putlara Taparsa serbest bıraktı ki tapan ne yapmadı? Olmadı. Ve öyle ağır işkenceler oldu ki Müslümanlar artık buna katlanamaz hale geldi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü ülkesine e, gitmek isteyenin gitmesini emretti. İşte orada da yaşanan olaydan kısa bir e, şey bu. Kesit. Gördüğünüz gibi e, davette ilk etapta Peygamberlerin gelip anlattığı nedir? İbadetlerde Allah'a asla şirk ne yapmayın? Koşmayın. Çünkü inen ayet ne diyor? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani bizim yaratılış gayemiz nedir? Kulluk. Biz zaten kuluz. Her halükarda kuluz. Bir söz, bir davranış, bir düşünce, bir hareket. Yani aldığımız nefes bile tebessüm bile, yapmış olduğumuz bir iyilik bile, hatta senin e, eşinin ağzına verdiğin lokma dahi ibadetten ve kulluktan diyor. Yani kulluktan kaçtığımız hiçbir yer, kaçabileceğimiz hiçbir yer nedir? Yoktur. İşte Allah Azze ve Celle ibadet edin, edin ama ibadetlerinizde asla ne yapmayın? Şirk koşmayın. E şimdi daha önce gelen kitap ehli ne yaptılar? Uzehir Allah'ın oğlu dediler, İsa haşa Allah'ın oğlu dediler ve Allah'a gereği gibi ne yapamadılar takdir edemediler. Mekke'nin pisliği neydi? Hayrın ve şerrin bir ağaçtan geleceğini veya lat, menat, uzda, hubel gibi salih insanlardan, kabirlerinden bir şey bekleme veyahut onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şeyler istiyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle bunların geçersiz olduğunu Allah'a ibadetlerde asla şirk koşulmamasını, iyiliği emredip kötülükten nehyedilmesini ve birçok maddeyi ne yapıyor? Getiriyor. Akabinde ferdi davet, namaz var, oruç var, ne var? Zekat var. Bunlar diyor. Necaşi ne diyor? Vallahi diyor senin şu okuduğun İsa Aleyhisselam'a gelenle hiçbir farkı nedir? Yok. Aynı yerden geldiğine iman ediyorum diyor ve akabinde e, i̇man ediyor ve oraya giden, hicret edenlerden Ebu Sufyan'ın kızı da var. Ebu Umame radıyallahu anh. Onun kıyabında aleyhissalatü vesselamın nikahını kıyır, Mihrini, Necâşi veriyor. Altınlarla, hediyelerle tekrar Medine'ye gönderiyor. Kendi oğlunu da yanına katıyor. Ve iman ettiğini kendisine bildirmesini istiyor. Hatta Necaşi vefat ettiğinde Aleyhisselatü Selam kardeşiniz bugün vefat etmiştir. Kalkın cenaze namazını kılalım diyerek necaşının gıyabında ne yapmıştır? Cenaze namazını kılmıştır. Bu ifade de gösteriyor ki demek ki kişi iman ettikten sonra gelen bela ve musibetlerin akabinde ne yapacak? Sabredecek, dininden taviz vermeyecek ve dinine sonuna kadar sarılacak. Demek ki Allah insanları ne yapıyor? İmtihan ediyor. İşte bu imtihanı e, kazananlardan eylesin Allah Azze ve Celle bizi. Çünkü o zaman öyle işkence zamanları olmuştu ki, hatta Mekkeliler toplanıp geldiler, dediler ki, ey Allah'ın Resulü, Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Aleyhisselatü Vesselam o kadar gadaplandı ki, sırtına dayamış olduğu, o Kabe'ye dayandığı yastığı alıp ortaya attı, Vallahi geçmiş ümmetlerde çırılçıplak çölün kızgın çölüne insanlar gömülür, testere kafalarının ortasına konur, ikiye ayrılır veyahut demir taraklarla sinirleri taranırdı, yine de dinlerinden dönmezlerdi. Siz acele ediyorsunuz, siz acele ediyorsunuz. Vallahi öyle bir zaman gelecek ki İslam her yere hakim olacak, falan yerden falan yere binitli bir insan yalnız başına gidecek de yalnızlıktan başka korku duymayacak. Siz acele ediyorsunuz diyor. Ve hakikaten bugün İslam dünyanın her tarafına ne yaptı? Yayıldı kardeşlerim. Allah hepimizden razı olsun. Razı olacağı amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. Evet. Devam ediyoruz. Gelen rivayet i̇bn Abbas'tan bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek senin peygamber olduğunun delili nedir diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam şu hurma ağaçlarından birini çağırsam ağaç da gelse iman eder misin dedi. Adam evet dedi. ve Vesselam hurma ağacını çağırdı. Sahabe diyor ki aynı bir insan gibi diyor. Yeri yara yara yara geldi ve adam tamam mı dedi diyor tamam tekrar yerine döndü diyor tekrar ağaç yerine döndü diyor. Ve adam bunu gördü, iman ettidir. Demek ki bazı insanlar da ne bekliyor? Bir mucize bekliyor ki Ali Selatü Vesselam ben diyor Mekke'ye diyor her zaman diyor girip çıktığımda bir taş vardı. Ben diyor nübüvvetten önce de diyor o bana diyor her zaman selam verirdi. Nübüvvetten sonra da selam verirdi diyor. Ali sallallahu aleyhi ve birçok biliyorsunuz mucizeleri var. Yine Darimi'de gelen bununla alakalı bu gibi bir rivayette <gülüyor> Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve bir gün davete gidiyor. İnsanlara Allah'ı anlatırken, hak dine davet ederken bir bedevi sırtında öldürmüş olduğu bir kelerle geliyor. Atıyor Ali sallallahu aleyhi ve önüne. Eğer diyor şu diyor ölü keler senin kim olduğunu söyler sana iman ederse ben de sana iman ederim diyor. Aleyhisselatü Vesselam kafayı kaldırıp Bedeviye hiç yüzüne bile bakmıyor. Ve ölü kelere dönüyor diyor ki ben kimim diyor. Keler dilleniyor Allah Azze ve Celle'yi defalarca hamd ediyor övüyor sen o Rahman'ın kulusun ve onun Resulü'sün göndermiş olduğu diyor. Ravi diyor ki Bedevi şöyle bir baktı, silkelendi. O keleri aldı, sırtına vurdu. Bu ancak sihirbazdan başka bir şey değil dedi ve çekti gitti diyor. Bazıları da gördüğüne ne yapıyor? Bu türlü tepki veriyor. Veyahut Aleyhisselatü Vesselam aya işaret etmiş, yarısı bir tarafa, yarısı bir tarafa ne yapmış? Ayrılmıştır. Ravi bunu anlatırken, sahabe bunu anlatırken gayet ne yapıyor? Rahat bir şekilde gördüğü olayı bize aktarıyor ve en ufak bir terekdüt ne yapmıyor? Duymuyor. Ama bugün mutezile dediğimiz, akılcı dediğimiz, aklını ilah edilen, dinden mahrum olan o insanlar sadece peygambere verilen Kur'an'dır, ondan başka bir mucize yoktur. Bunların hepsi yalandır veyahut ehattır diyerek ne yapmışlardır? İnkara gitmiş ve dinlerini... Yıkmışlardır. Bir Yahudi bile Ebu Bekir radıyallahu an’a gelip ne diyor? Biz sana arkadaşın deli Mecnun diyorduk da inanmıyordum. Bak yeri bırakmış da göğe çıkmış dediğinde ne diyor sahabe? He? O ne diyorsa doğrudur diyor. Haberi getiren kim? Bak sahabe de değil ha. Yahudi getiriyor Ebu Bekir radıyallahu an. Onunla alakalı geldiği için hemen ne yapıyor? Tasdik yolunu geçiriyor. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Onların iman ettiği gibi iman etmezsinizdir. İşte bize düşen iman böyle bir iman kardeşler. İmanda şek, şüphe, tereddüt ne yapmaz? Adamı götürür. Bu kabul etmez. Ömer bin Abdullah z bir muhtezile, aklını ilah edinen birisi geliyor, gel diyor, ebe Abdurrahman diyor, seninle diyor tartışalım. Diyor ki ben dinimi biliyormudur, ben dinimi tartışmaya açmam ve her kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir, diyor. Bugün onu bunu onun bunun peşinden giden insanların sürekli değiştiklerini görürsünüz. Sürekli fikir değiştirirler, sürekli oradan oraya daldan dala ne yaparlar. Konarlar. Ama değişmeyen bir vahiy var. Tamamlanmış bir vahiy var. Eksik bir şey yok. Birine gidiyorum, biz daha Mekke devrindeyiz diyor. Medine'ye diyor şey olmadık diyor. Hatta burada bir meal var. Bak şuradaki meal sadece Mekke ayetler vardır. Mehmet Erol mu ne bir tane safsata var. Ya bu ayetler eksik. hoca diyor. Medine'ye bir geçelim. Medine devrini yaşayalım. Onları da tercüme ederiz diyor. Yani adamlar dini çok güzel parsellemişler. Kadın erkek tokallaşabilir, içki içebilirsiniz birçok şey. Çünkü bunlar Medine'de haram kılınmış. Mekke'de haram. Değil. Birçok şeyi çok rahatlıkla yapabilir ve İslam'ınızı da koruyabilirsiniz. O salaklara göre. Halbuki en son inen ayet ne diyor? Ben dini tamamladım. Kemale erdirdim. Eksik hiçbir şey Bırakmadım. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ben sizi gecesi, gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktım. Sahabe ne diyor? Gökte uçan kuştan dahi, kanadından dahi bize ne yaptı? Haberi verdi diyor. Onun için kardeşlerim dinimizde bizim eksik hiçbir şey yok ki. Biz gidelim falana filana soralım da bunu ne yapalım? Tamamlayalım. Ama maalesef bugün... O vahin e, iman dersinde devam ediyorsun. İlk dersleri hatırlayacak olursanız, kitaba iman ettim diyorlar değil mi? İman neyi getiriyordu peşinde? Ha? Her şeyine yetecek değil mi bu? Yani kitaba iman ettim dediğinde fakat işte bugüne yetmez. Fakat işte şöyle, vay şunda eksiklik var. Vay işte şuna gitmemiz gerekir dersen. Sen burada imanını ne yaparsın? Zedelersin. Kitabın tamamlandığına ne yapmazsın? İman ettiğini söyleyip hareketinle boşa çıkarırsın. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet. Yine devam eden rivayette bir adam Ömer bin Abdülaziz'e heva ile ilgili bir şey sorar. Ömer bin Abdülaziz, bedevi ve okumaya giden çocuğun dinli dini anlayışına sahip olmaya çalış bunun dışında kalan bütün anlayışlardan yüz çevir buyurmuştur. Cümleyi tekrarlayayım mı? Bedevi ve okumaya giden çocuğun dini anlayışına sahip olmaya çalış. Bunun dışında her şeyden yüz çevir diyor. Düşünün bir bedevi veyahut bir çocuk ona bir şey öğrettiğinizde ne yapar? Pür dikkat onu almaya çalışır ve aynen de onu hayata Geçirmeye çalışır. Hiçbir aklını, becerisini ona ne yapmaz? Sokmaz. İşte öğreneceksen öyle öğren. Onun dışındaki her şeyden, anlayıştan yüz çevir. İmam Beyhaki naklediyor. Ömer bin Abdülaziz'in kelam hakkındaki sözü budur. Seleften olan başkaları ise kelama dalmayı nehyederler. Mesela İmam Ebu Hanife bir gün otururken oğlu Abdullah geliyor. Fıkhıl-ı gelen ifadede, İmam Malik de eserinde alıyor. Ee, baba diyor, ben bugün çok güzel bir iş yaptım. Altı saat kelam ettim. İmam Ebu Hanife diyor ki, oğlum kelamla uğraşma, kelamla uğraşan zındıktır. Diyor. Yama diyor, baba diyor, sen de daha önce uğraşıyordun. Oğlum, kelamla uğraşma, kelamla uğraşan zındıktır. Diyor. Maalesef, Bugün ilahi kelam, ilahi e, kelam ilmi, mantık ilmi gibi birçok dallar İslam'a ne yapılmış felsefe gibi sokulmuş. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür. Şöyle de olabilir mi? Acaba böyle de olabilir mi? Mesela İbn Abdin veyahut Fetevai Hindiyyi en bariz olur. Hiç okudunuz mu? Şöyle bir baktınız mı? Zeyt şöyle yapsa ne olur? Böyle yapsa ne olur? İşte şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur o kadar meseleler üretmişler ki aynen Yahudilerin o Bakara suresinin uzun sebebini biliyor musunuz? Neredeyse kesemeyeceklerdi diyor. Tüyü ne olacak, rengi ne olacak, kilosu ne olacak, işte alabelesi boynuzlu mu olacak, boynuzsuz mu olacak? Neredeyse yerine getiremeyeceklerdi diyor. İşittik, itaat ettik demediğiniz müddetçe maalesef ameller yerine ne yapamazsınız? getiremez. Mesela bir örnek vereyim. Çoraba mest. İslam'da var mı? Var. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çorabının altı kocaman delik olduğu halde onun üzerine ne yapmış? Mest etmiş. Şimdi Hanefi mezhebinin iki tane fıkıh kitabı var. İkisi de birbirinden dövüşür. Birisi e, Reddül Muhtar birisi de Fetivayin diye. Yani İbn Abid'in Reddül Muhtarı. Şimdi birinde der ki koyduğunda çorap şöyle duruyorsa yürüdüğünde taş şey diken şubu batmıyorsa mest ettiğinde suyu da geçirmiyorsa ah buna mest edersin diyor. Çizmeyi anlatıyor mübarek. Fetevain diye diyor ki bu da Hanefi mezhebinin fıkıh kitabı bak. İncecik bile olsa, altı kocaman delik bile olsa ona mest edilir. Çünkü Allah Resulü yapmıştır diyor. Aynen almış. Hatta pirmizi de gelen zannedersem 78 mi 79 mi rivayette çoraba mest meselesinde İmam Ebu Hanife ölümüne yakın zamana kadar çoraba mesti reddediyordu. Kabul etmiyordu. Kendisi tam ayaklarını yıkayacağında abdest alacağında suya elini batırıyor ve çorabına mest ediyor. Ayağının altında da kocaman delik var. Ey İmam hani sen mest etmiyordun biz de kanaat ederiz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çorabına ne yapmıştır? mesletmiştir diyor. Şimdi buna kelamı soktuğun an sen bu ameli ne yapamazsın? Yapamazsın. Aha bak işte Veddül Muhtar da yapamazsın. Şimdi bizim Hacı Bayram'da avanaklara, enayilere diyorum, parasını yiyemeyenlere ne satıyorlar? Bir çorap kaç lira? En kaliteli çorap kaç lira? He? On lira. Çorap mesli kaç lira biliyor musunuz? He? Yetmiş lira. Enayiler için tabi. Enayiler için. Tabii. Ulan git 10 tane yün çoraban lan. <gülüyor> Enayiler için. İşte. Evet. ittiba etmeyenin sonu bu. Allah hepimize hayır versin. Demek ki kelamın İslam'da hiçbir yeri yok. İbn-i Allah kendisinden razı olsun güzel bir benzetmesi var da ben burada onu işlemek istemiyorum. Evet. Devam eden rivayette bu sefer konu başlığı değişiyor. Başkasının imanıyla mümin olan hakkında söylenenler. Gelen rivayet Ebu Hureyre'den gelen rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Anası babası Yahudi ise Yahudileştirir. Hristiyansa Hristiyanlaştırır. Mecusi ise Mecusileştirir. Eğer anası babası Müslüman ise Çocuk da Müslüman olur. Şeytan doğan her çocuğun göğsüne dokunur. Meryem oğlu İsa hariç diye gelmiştir. Evet kardeşlerim devamlı istediğimiz rivayetlerden bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Araf suresinin 172-173. ayetlerin tefsiri mahiyetinde bu rivayeti söylemiştir. Ayet ne diyordu? Allah Azze ve Celle... Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkardı ve onlardan ne yaptı? Bir ahit aldı. Ahit neydi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu. Veyahut ebeveynlerim sana söz vermişti. Söz verdikleri ahitleri bozdular. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bize de azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bunu ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Biliyorsunuz bu ayette de iki fırkanın müşkülatı var. Bir akılcı mutezilenin bir de harici dediğimiz insanların büyük müşkülatı vardır. Hatta direkt tefsirlerinde bazıları inkar dahi giderler. Ruhlar aleminde alınan bir ahdin geçerli olmayacağına İnanırlar ve direkt ahdi çöpe atanlar vardır. Konumuz bundan alakalı olmadığı için fazla girmeyecek. İkincisi de hariciler. Onlar sana vermiş oldukları ahitleri bozmuşlardı. Onlara azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz kelimesi orada. Şirk kelimesiyle geldiği için eğer bir yerde şirk varsa oradaki geçerli olan kelimede nedir? Tevhiddir, ilahtır. Öyleyse buradaki verilen ahitte ilahlığın ahdidir, rablığın değil diyerek hadise ne atmışlardır? Tevil etmişlerdir. Hadis neydi? Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Peki Hariciler bu rivayete ne derler? Her doğan çocuk Müslüman olarak doğar derler ve cehaleti mazeret kabul etmezler. Alelittak insanlara ne yaparlar? Tekfire giderler. Halbuki her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Mükellef olana kadar neyinden sorumludur? Allah'ın vermiş olduğu fıtratından sorumludur. Daha sonra buluğa erdikten sonra kendisine ulaşan, yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, biz bir kavme uyarıcı göndermedikçe onlara azap edici değiliz diyor. İslah 15'teki gelen ayette mükellefinden sonra ulaştıklarından, Artık şeyinden mesuldur. Ama o ana kadar bir insana sen bunu niye bilmiyorsun? Sen kafirsin deme hakkına sahip değiliz. Ama maalesef hadisi ne yapmışlardır? Tevil etmişlerdir. Ve buradaki müşkülat fırkaların o pis görüşlerinden kaynaklanıyor. Yani Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisi derler ama Allah'ın hükümlerini ters düz ederek kendileri Hükmetmemiş duruma düşerler ve o kelimeyle kendileri buluşurlar. Anladınız mı? Yani ayeti Allah'tan diye getirirler ama içini ne yaparlar? Kendileri doldururlar. Allah'ın boyasıyla boyamazlar. Kendi renklerini vererek böyle derler. Açın bakın. Birisi mesela bir tartışma ortamına girer. Ayet getiriyor. Şimdi bakıyorum ben gülüyorum. Şimdi harici ise ayete ne mana vereceğini biliyorum ben onu. Şiaysa o da ne yükleyeceğini biliyorum. Mutezile ise ne yükleyeceği belli. Yani insanların e, Allah böyle dedi deyip de kitaplarında zikrettiği ayetlere bakın hep kendi renkleridir. Mesela en bariz mesela anlatacaklarımızdan Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı bir mutezilenin veyahut tevhide bak tevhide diye gelen mutezilerin, eşarinin eserlerini okusanız. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları gelse nasıl gelir? Mesela Allah arşa istiva etmiş mi gelir, İstilamı mı gelir? Allah'ın eli mi gelir? Nefsini kudret eline tutan Allah'a andolsunu gelir? Hangisi? Hep tevil görürsünüz. Yani direkt onları tanımanız mümkün. Ama bu getirdikleri ayetleri hep Kur'an'da böyle geçiyor diye getirirler. Halbuki Kur'an'da öyle ne yapmıyor? Kesinlikle geçmiyor. Kendi renklerini vererek, tevil ederek ne yapmışlardır? Getirmişlerdir. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Demek ki her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ne yapacak? Anne baba neyse o şekilde ne yapıyor çocuğunu? Yetiştirme yoluna gidiyor. Ve Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Meclisi diyor. Allah hepimize hayır versin. Biz de çocuklarımızı yetiştirirken ne olarak yetiştiriyoruz? Herkes aynı. Düşünün inandığınız bir şeyin tam zıttını yapsa nasıl davranıyorsunuz? Çok farklı. Yani düşünün kitap sünnetten amel etmeye başladığımızda yakınlarımızın verdiği tepkileri ben düşünüyorum. Veyahut namazda camide Ayağını yanındakinin yanındakine ayağını birleştirdi diye ben gözünü murarttıkları arkadaş biliyorum. Camiden atıldığını biliyorum. Yani sırf kitap sünnetle amel ediyor. Veyahut bir erkek olarak elini göğsünün üzerinden birisi bağladığında veyahut namazda parmak işareti yaptı diye birçok hakareti uğrayan Müslümanları biliyorum ben. Bu da gösteriyor ki demek ki dinin asıllarına sarılmada birçok saldırıyı ne yapıyor? Yanında getiriyor. Senin o toplumun inandığı gibi inanman, doğru değerlere sarılman o toplumun anında tepkisinde ne yapıyor? Getiriyor. Ama burada da bir müjde var. Biliyorsunuz hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle karanlık, öyle karmaşa günleri gelecek ki diyor. O gün sünnetle bidat yer değiştirecektir. Ve İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. O gündür Bidat'ı reddedip sünnete yapıştığında insanlar ha dinden bir şeyi reddetti diye ona ne yapacaklar? Saldıracaklar diyor. İşte o gün diyor onların saldırılarına, hakaretlerine kim sabreder karşılık vermezse sizden elli tanesinin ecri kadar ecir vardır diyor. Sahabeler taçyip edip soruyor. Ey Allah'ın Resulü kendi aralarında yaşayanların elli tanesinin ecri mi? Hayır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın Allah hepsinden razı olsun. Onların hepsini göstererek sizden 50 tanesinin ecri kadar ecir vardır diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bu kadar büyük bir mükafat varsa o zaman saldırı da neymiş? Hat safada çok çok fazla bir saldırı olacak demektir. Allah hepimize hayır versin, hepimize sabır versin. Biliyorsunuz elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam da bir gün eskiyip gidecek. Hatta o günün yaşlarına gelindiğinde siz oruç nedir, hac nedir, namaz nedir bilir misiniz diye sorulduğunda onlar ne diyecek? Vallahi biz atalarımıza la ilahe illallah sözüne eriştik. Biz dinden bundan başka bir şey bilmiyoruz diyeceklerdir. Maalesef yozlaşa, yozlaşa bu hale düşülecek. Allah bu duruma düşmekten bizleri korusun. Evet, devam eden bab, imanı sahih olan ve olmayan. İmanı sahih olan ve olmayan hakkında gelen rivayetler. Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında çocuklarınız ergenlik çağına gelince büyüklerinden izin istediği gibi onlar da her defasında izin istesinler buyurarak çocuklar buluğ çağına varınca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 ve yerle gök arasında emre amade duran bulutları döndürmesinde düşünen kimseler için deliller vardır. Bakara 164 Ve akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Alimdan 194 Bu ayetlerden de anlayacak durumda olanları farzlarla Rabbimiz sorumlu tutmuştur. E, kitabımızın alimi böyle bir ayetleri Bab başla olarak buraya almış kardeşlerim. Yani kişi ulaştığı şeyle, vahiden nedir? Sorumluluk başlamıştır. Aynen mükellef yaşına baktığımızda erkeklerde en son nedir? 14 yaşındadır. Veyahut tumanı indirilir, bakılır. Eğer hani savaşta alınan esirlere baktığımızda çocukluktan çıkmış. Onların boyunları ne yapmıştır? Vurulmuştur. En son yaş olarak i̇bn Ömer'den gelen rivayette erkeklerde 14 diye geliyor. Ama kadınların bulu uçağı ne yapmıştır? Değişir. O farklı. Onların çünkü e, aklı bali olacak ve hayız gördü mü buluğa ne yapmıştır? Ermiştir. Onlar da yaş farklıdır. Bazen bu 7 yaşında olur. Bazen 20 yaşına kadar ne yapabilir? Belki de daha fazla da gidebilir. E, Tirmizi de gelen ifadede, Aleyhissalatü Vesselam mükellef olmadığı halde bakın. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde ne yapın? Namazı, He? Namazı. Namazı emredin diyor. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorsa hafifçe dövün. Bak daha bulağa ermemiş çocuk. Bulağa ermese bile demek ki senden gelen nesile öğreteceğimiz neler var? Bir şeyler var. Aynen bu ayette de geldiği gibi işte çocuklarınız size, bazı hallerinizde izin almadan yanınıza ne yapmasın? Girmesin. Hani gizli hallerinizi görebilirler. Uygunsuz durumla karşılaşabilirler diyor. Bak ayetle bu nedir? Sabittir. Veyahut Allah Azze ve Celle kitabında fıtrata sesleniyor. Yani gece gidiyor, gündüz geliyor, su iniyor, yerden bir şeyler çıkıyor, mevsimlerin dönüşü. Yani bunda akıl eden toplu insanlar için neler vardır? Bir Yaratıcıya işaret vardır. Yaratıcının birliğine doğru ne vardır? Bir işaret vardır. Hala bunları bulup, e, görüp dururken akıl etmiyor musunuz? Yani insanı sorumlu kılan bir şeyler nedir? Vardır. Onun için kardeşlerim, e, vahiy insana seslenirken kişinin rububiyetine, Ulûhiyet bölümüne ve isim ve sıfat dediğimiz bölümden yaklaşır. Allah'ın Rablığıyla alakalı meselelere baktığımızda burada bütün her şey nedir? Canlı olan, cansız olan her şey nedir? Kapsar. Çünkü Rab yaratandır, yaşatandır, öldürendir, diriltendir, yoktan, var edendir. Yarattığı her şeyin ihtiyacını anında görüp anında giderendir. İnanan olsun, küfreden olsun her şeyin ihtiyacını kim verir? Rab verir. Ama ilah, ilahı seçmede olay farklıdır. İlah senin ibadet ettiğindir. Severek, yani gönülden boyun eğerek ibadet ettiğindir, korktuğundur, sığındığındır, istediğindir, ada kadadığındır, namaz kıldığındır. Sen bu ibadetleri ilahından başka bir ilaha çevirirsen bu sefer sen ilahını ne yaparsın? Çiftlersin, şirk koşarsın. Allah'tan korkar gibi bir şeyden korkarsan, Allah'a sığınır gibi bir şeye sığınırsan, Allah'tan ister gibi bir şeyden istersen, Allah'a adar gibi bir şeye adarsan, bu zaman ilahını ne yapar? Başkasına ibadetini yapmış olursun ki bu da ibadeti imanı bozar kardeşlerim. Allah hepimizden hayır versin, günahlarımızı aff ve mağfiret etsin. Bu bapta gelen rivayetlerden bir tanesi meseleyi Biraz daha açıklıyor. Ayşe annemizden gelen rivayette aleyhissalatü vesselam üç kişiden kalem kaldırılmıştır diyor. Nedir bu? Ee, i̇htilam oluncaya kadar çocuktan, aklı başına gelinceye kadar mecnundan ve uyanıncaya kadar uyuyandan diyor. Bu üç şeyden kalem ne yapılıyor? Kaldırılıyor. E demek ki bu ermemiş bir çocuk ne yaparsa ona yazılmıyor. Mecnun aklı başına geliyorsa gelmemişse gene bir şey yok. Bir de uykuda yani uyanan mesela bu harde gelen rivayette bir kişi diyor namazı 20 yılda unutsa onun diyor hatırladığında o namazı kılmaktan başka bir kefareti nedir yoktur bu üç şey nedir? kalemi kaldırıyor ve bunlar kalemi yazdırmıyor. Evet. Bu da dinimizin getirdiği kolaylıklardan bir tanesi. İslam'a davet. Burada da gelen rivayetlerden bir tanesi Abdullah bin Abbas'tan geliyor. Ali sallallahu aleyhi ve selam Muazı Yemen'e gönderdiği zaman ona şöyle dedi. Sen Kitabe'li bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın Birliğine davet et. Şayet tutarlarsa günde beş vakit namaz olduğunu onlara haber ver. Şayet o namazı da tutarlarsa onlara zenginden alınıp fakire verilmesi şartıyla e, zekatın olduğunu söyle. Zekatı da orta bir maldan al, mazlumun ahından da sakın çünkü Allah'la onun arasında hiçbir perde yoktur diyor. Bakın dikkat ederseniz davette ilk başlanması gereken yer neresiymiş? Tevhid. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Ne yap onları? Yani daha önce peygamber gitmiş, daha önce onlara kitap verilmiş. Ama onlar peygamberlerini yalanlamışlar ya da öldürmüşler. Kitaplarını ne yapmışlar? Tahrif etmişler ve o şekilde bir inanca sahip olmuşlar. İşte Allah Resulü ve Selam onlara Muaz'ı göndererek sen onları kitap, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun diyerek önce bir uyarıyor. Rastgele bir toplum değil. Onlar okumuş insanlar. Daha önce vahiyden haberdar olmuş. Bakın mesela Cafer Necaşi'ye Meryem suresini okuyunca ne dedi Necaşi? Vallahi İsa'ya gelenle Muhammed'e gelen aynı yerden diyor. yani vahyin aynı yerden geldiğini ne yapıyor tasdik ediyor sen diyor kitap ehli bir kavme gidiyorsun diyerek onu ne yapıyor önce bir uyarıyor başlayacağın yer önce Allah'ın birliği çünkü Medine'de ne sorun yaşandı vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Yahudiler dedi ki biz Muhammed'i sevmiyoruz la ilahe illallah Musa Resulullah dediler Hristiyanlar ne dedi biz Muhammed'i sevmiyoruz. Allah'ı çok seviyoruz. La ilahe illallah, İsa, Resulullah dediler. <gülüyor> kitap ehli deyince kim anlaşılıyor? E i̇şte bunlar. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun diyerek bu vakaya ne yapıyor hemen? işaret ediyor. Önce onları Allah'ın birliğine davet et. Niye? Çünkü Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Namaz var mı? Var. Oruç var mı? Var. Haç var mı? Var. Adakadaba var mı? Var. Yani yapılan ibadetlerin hepsi değişik şekillerde, onlar da da var. Peki ibadetleri niye kabul olmuyor? Allah'a şirk koştuklar için. Öyleyse onları Allah'ın birliğine davet ediyor. Şayet tutarlarsa ibadetlerden haber ver diye Ali sallallahu aleyhi ve sallam ne yapmıştır? Emirlerini söylemiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim davet nedir? Evrenseldir ve kıyamete kadar da nedir? Geçerlidir. Maalesef bugün hariciler deminki ayet ve hadiste yaptıkları tevili devam ettirirler. Din tamamlanmıştır, eksik bir şey kalmamıştır ve her doğan çocuk Müslüman olarak doğar ve bilmiyorum dediği, dinde cahil kaldığı, öğrenmediği her meselede o insanı ne yaparlar? Tekfir ederler. Halbuki bu hadis onlara tam bir nedir? Reddiyedir. Nasıl bir reddiyedir? Yemen'e giden peygamber mi davet mi? Eğer peygamber gitseydi, aleyhissalatü vesselamın vefatıyla haklı çıkabilirlerdi. Ama giden nedir? Davettir. Bu da kıyamete kadar davetin geçerli olduğunu nedir? Delinlerindendir. Ve hariciler burada da ne yapmıştır? Fosa çıkmıştır. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip, hakka tabi olan, Batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurike ve tuğbili. Velhamdülillahirrahmanirrahim.